Türkiye Radyolar, Türkiye Radyolar, Türkiye Radyolar, Perişan, Perişan FM, genel yayın yönetmeni Ömer Pekin, Ankara'dan CHP Genel Merkezi'nden bildiriyor. Perişan FM, genel yayın yönetmeni Ömer Pekin, CHP'de kriz, kriz, kriz, kriz. Canlı, canlı, canlı, canlı, canlı, canlı, canlı, yayın, canlı yayın, canlı yayın, canlı yayın, naklen yayın. Canlı yayın, naklen yayın, canlı, canlı, naklen, flaş, flaş. Son dakika. Son Türkiye dakika. radyolarının Blast, canlı, tek arkası ömür gün komedi program Perşim Efendim'den sevkiler, saygılar, ruhumetler. Dinleyiciler şu anda sizlere yayın, Ankara'dan yayın, CHP canlı, Genel Merkezi'nin canlı, önünden yayın, canlı, canlı, canlı olarak canlı, sesleniyorum. Canlı, şu anda zaten canlı, alt canlı, e, ses olarak da geçiyor. Canlı, canlı, canlı, canlı. Malum haleniz dinleyiciler ana muhalefet partisi CHP karıştı. Ben bütün gün CHP'deydim bugün CHP'de olanları, yaşananları, yaşanmışlıkları, yaşanmamışlıkları ve yaşın yanında yanan kuruları izlemledim, gözlemledim, tandemledim, derin analizler yaparak içselledim dinleyiciler. CHP'de neler oluyor? CHP niye karıştı? Tüm bunları Ankara CHP Genel Merkezi'nden sizlere aktarmaya çalışacağım. CHP'de kriz Perişan Efendi'den izlenir takip edilir diyoruz. Bir nevi aşkın Nur Yengi'nin dediği gibi böyle mi sona erecekti? Böyle paramparça mı olacaktı? Boşuna mı yaşandı her şey? Hem bana hem sana hem CHP'ye hem tüm partililere yazık diyoruz. Peki yaşananlara bakarsak neler oldu dinleyiciler? Daha daha önce Deniz Baykal'ın partiden savan Önder savun, bu sefer kılıçdaroğlunu savamadığı konuşuluyor. Şuna var ki Önder savun partiden çok güçlü. Hatta CHP'de bir atasözü var: Deneyi görmeden paça'yı savma. Bugüne kadar CHP'den kimler geldi, kimler geçti ama bir gelip geçmeyen var. O da Önder savun. <gülüyor> canlı, canlı, canlı, canlı, canlı, canlı, canlı, canlı. Bu bağlamda ee, Türk canlı, siyasi canlı, kulislerinde ee, CHP'ye maalesef e, bir türlü yeni önderler gelmiyor. E, gelen önderler duramıyor çünkü partide önder savan e, bin var şeklinde e, değerlendiriliyor. De <gülüyor> CHP'de yaşanan olayların ardından CHP Genel Merkezi'nde ışıklar dün gece sabaha kadar yandı. E, niye yandı derseniz, e, bina görevlisi ışıkları açık unutmuştu. Işıkların açık bırakılmasına kızan ve son derece tasarrufçu olan Önder Sav, ışıkları açık bırakan gece nöbetçisini hemen anında görevden aldı. Görevden alınan görevli Kılıçdaroğlu taraftarıydı. Durumu Kılıçdaroğlu'na bildirdi. O da ben de olsam aynısını yapardım dedi ve Görevliyi e, azarladı güneyciler. E, güne gergin başlandı genel merkezde. E, genel merkez kulislerinde. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla sabah bir kahvaltıdaydım. E, görüştüm. E, sakin, kararlı ve vakarlıydım. Duygusal ve dışa vurulcuydu. E, gözlerini ufka dikti ve şu dizeler döküldü altından. Bir ağaç gibi tek başına ve hür bir orman gibi kardeşçesine dedi ve aynen şunu ekledi. Bana için diyorlar ne haklı, referandumu kaybettik az bir farkla. CHP'nin etrafında var bir halka, işte bu yüzden CHP inemiyor halka dedi. Zannedersem bütün e, CHP'yi adeta özetledi dinleyiciler. Peki bundan sonra CHP'de neler olur, neler yaşanır? E, tabii ki... E, Evet, ee, tamam ee, dinleyiciler bu arada şu an bize gelen bir son dakika haberi var, ee, CHP kulisleri bir anda çalgılandı bu haberden sonra, evet. De -de -de -de -de -de canlı, haber, canlı, canlı, canlı, canlı, canlı. Haber aynen canlı, şöyle CHP'de genel başkan az önce ben değişti, ben ressam Bedri Baykam Abhh. genel başkan oldu. Evet dinleyiciler şu anda bir son dakika bilgisi, Bedri Baykam CHP'nin yeni genel başkanı oldu Eva, dinleyiciler. <Gülüyor> Ee, evet dinleyiciler arkadaşlar e, emin miyiz? E, evet CHP kulislerinde de doğrulan haber? E, evet dinleyiciler e, CHP'de yeni başkan, genel başkan Ressam Bedri Baykam oldu ee, Hemen Ressam Bedri Baykam hakkında Kısaca bir bilgi verelim Kendisi bir ressam ve okullardaki e, Resim sevgisinin arttırılması için Türk'üm doğruyum çalışkanım Yassam küçüklerimi korumak şeklinde e, Devam eden andımızdaki Yassam sözcüğü yerine Ressam getirilmesini ve anımızın Türk'üm doğruyum çalışkanım Ressam olarak değiştirilmesini istemişti bir tanesi. E, bu arada bu yassamla ilgili de ilkokuldaki yılları benim değerli dinçler e, okurken aslında o yasam değildir yasamdır fakat hep çift s ile yani yasam olarak söylen e, söylerdik ve söylenirdi ve müdürümüz de bizi devamlı oğlum e, yasam değil yok yatsam ne demek yasam der yasam derdi doğrusu diye uyaradı e, deme e, evet Demeye kalmadan değerli dinleyiciler şu anda bir son dakika bir daha geldi. De, de, de, de, de, de, nişan, haber, canlı, canlı, canlı. canlı, canlı Kemal Kılıçdaroğlu canlı, yeniden canlı, Genel Başkanlığı canlı yayın, canlı yayın, aldı, aldım yayın. arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Evet dinleyiciler CHP'de bir genel başkan geliyor Önce genel başkan geliyor. E, parti şu anda tamamen ikiye bölünmüş durumda e, ve bu arada dün gece dinleyiciler çok ilginç bir gelişme oldu. E, dün gece kimse parti binasını terk etmedi. E, yarın gelince koltuğumuz gidebilir diye herkes parti genel merkezinde e, yattı. E, bu bilgiyi de anettir olarak sizlere verilmiş olalım. E, CHP'den e, aktaracaklarımız e, Şimdilik bu kadar ancak CHP daha yeni tartışmalara gebe gibi e, yeni krizler oldukça biz buradan Ankara'dan sizlere iletmeye çalışacağız. E, CHP'de kriz, Türkiye'de kriz Perişan Efendim'den izlenir. Ömer Pekin, Perişan Efem Ankara CHP Genel Merkezi. Önü. Yani içeri almadıkları için e, hemen önünden yayın yapıyoruz. Onu ben şey yapmıyorum. <gülüyor> Perişan Efendim <gülüyor> her gün çift saatlerde Dünya Radı'dan izlemeye devam ediyor.